İki Cihan Güneşi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hayatı Yararlanılan Eser Salih Suruça Ait 20. ve Son Bölüm Selamünaleyküm Son bölümde sizlerleyiz bir evvelki bölümde Hicret'in 9. yılındaki olayları aktarmaya çalışıyorduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferine hazırlandığı sırada bir olay oldu. Mescidi Dırar olayı. Kubalı bir grup münafık huzura çıktılar. Dediler ki: "Yağmurlu ve soğuk gecelerde hasta ve uzak yere gidemeyeceklerin namaz kılmaları için biz bir mescit yaptık. Siz de gelin, mescidimizde bize namaz kıldırın, şereflendirin. Gayeleri kötüydü. Onlar münafıktı. Dillerinden dökülen bu cümleler, dışarıdan bakıldığı zaman ne kadar güzeldi. Ama maksatları, Müslümanların o birliğini, cemaati bölmekti. İslam'ın ilk mescidi olan, Kube mescidinden inşa ettikleri mescide adam çekmek, kendi nifak tohumlarını orada ekmekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat fasık diye isimlendirdiği Ebu Amir Rahip Abdi Amr kendilerine yardım edeceğine söz verdi. Siz dedi bir mescit yapın ve içine mümkün olduğu kadar silah koyun. Ben de Rum hükümdarı Kaysere gideyim. Rumlardan asker getireyim. Müslümanları Medine'den çıkarayım demişti. Lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o an bu münafıkların içlerinde gizledikleri o kötü niyetleri bilmiyordu. Bu sebeple Tebük seferine çıkılacağını, seferden dönersek Allahu Teala dilerse mescidinde Açtıkları o mescitte namaz kıldırabileceğini söylemişti. Esas maksatları o inşa ettikleri mescidin bir meşruiyet kazanmasıydı. Yani sahabeler ne diyecekti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya gelmiş. O yüzden biz de gidebiliriz. Yani herkes daha kolay bir şekilde oraya gidecekti. Amaç buydu. Böyle bir mescide o zaman bir ihtiyaç var mıydı derseniz yoktu. Ama böyle bir toplantı yerine gerek duydu münafıklar. Nihayet daha önceki bölümde aktardığımız gibi Tebük seferi bitti, Medine'ye gelindi. Bu sefer bu sözü hatırlattılar. Fakat Allahu Teala o kötü niyetlerini anlattı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Sonra ayet indi. Ayette de Tevbe suresinde açıkça orada namaza durmaması gerektiği aktarıldı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Malik bin Duhşum ile Asım bin Adi'yi çağırdı ve şu emri verdi. Şu halkı zalim olan mescide gidiniz onu yakınız ve yıkınız. Bu emir yerine getirildi. Kur'an-ı Kerim'de mescidi dırar yani zarar veren mescit olarak vasıflandırılan bu binada yakıldı ve yıkıldı bunu da sizlerle paylaşalım Medine'ye yaklaşıyorlar yavaş yavaş o tebükten sonra Medine'ye doğru yaklaşırken bir ara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağına baktı İşte Uhud dağı o bizi sever biz de onu severiz buyurdu Efendimizin gelmekte olduğunu duyan Medine'de küçük büyük Müslümanlar yollara çıktılar. Bir daha tepelere geldiler. O hatırlayın Mekke'den Medine'ye göçte olduğu gibi, hicrette olduğu gibi. Nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yorucu bir yolculuktan sonra ordusuyla beraber Ramazan ayında Medine'ye geldi. Bildiğiniz gibi Tebük'te bir kimseyle karşılaşılmadı. Ancak böyle uzun yollar, zor şartlar altında düşmanı karşılamaya gitmesi bile aslında büyük bir galibiyetti. Aynı zamanda bu sefere çıkış o günün en büyük devletlerinden biri olan Bizans İmparatorluğuna açıktan bir meydan okuyuştu. Ve ortada Bizans yoktu. Bu yüzden bu bir başarıydı. Kaab bin Malik, radıyallahu an ve üç kişi sağlam birer Müslümandı. Daha önceki programda hatırlar mısınız? Özrü olmadan sırf ihmalkar davrandıklarından dolayı tebük seferine çıkmamışlar, Medine'de kalmışlar demiştik. Ka'b bin Malik, radıyallahu an, şairdi. Akabe biyatında bulunan üç şairden biriydi. Tebük seferine kadar Bedir hariç tüm savaşlara katılmıştı. Hatta Uhud günü her tarafın birbirine karıştığı o dehşetli anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi miferi altında parlayan mübarek o güzel gözlerinden tanımış, o herkese haber vermişti. O günkü çarpışmada on bir tane yara almıştı. Mürare bin Rebi radiyallahu anh, Hilal bin Ümeyye radiyallahu da, yine örnek kimselerdi. Neden katılmadılar? Bu üç kişiden biri olan Ka'b bin Malik radiyallahu an, Efendimiz bu savaşı, meyvelerin olgunlaştığı ve ağaç gölgelerinin altında, serinleme arzusunun şiddetlendiği bir zamanda yaptı. Onunla beraber, tüm Müslümanlar harbe hazırlandılar. Ben de onlarla birlikte sefere hazırlanmak için, sabahleyin evden çıkıp dolaşırdım. Fakat hiçbir iş görmeden geri gelirdim. Kendi kendime hazırlanmaya imkanım, kudretim ve henüz zamanım var dedim, ihmal ettim diye anlatmıştı. Sonra da zaten gidemedi, geç kaldı. Geri kalan iki sahabenin de durumları aynıydı. Hiçbir kötü niyetleri yoktu, lakin ihmalkar davranmışlardı. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den af dilemeye geldiler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlarla efendim görüştü ama karar vermedi. Belli bir zamandan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim tekrar gidildi. Sonrasında da efendim bir ne yapıldı? Af oldu. Beklenen hüküm verildi. Efendim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu geri bırakılan üç kişiyi de Allah bağışladı. Çünkü o derece bunalmışlardı ki yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi. Vicdanlarını da kendilerini sıkmıştı ve devam eden ayette böyle aktarıldı. Yani onlar hatalarının, ihmalkarlıklarının farkına vardılar ve tevbe etmişlerdi. Şeklinde. Sonra geçiyoruz Ramazan ayının ortalarına doğru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kerimesi ve Hazreti Osman radiyallahu anh'ın hanımı olan Ümmü Gülsüm annemiz bu ayda vefat etti. Yıkandı, kefenlendi, bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı. Sonra defin işinden ''Biraz zaman geçti, mübarek gözlerinden yaşlar aktı, görülünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber etraftaki sahabeler de ağladılar.'' ''Dualar eşliğinde defin sona erdi.'' ''Değerli dinleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dokuzuncu yılda da birçok heyet geldi, kabileler geldi.'' Onlar da Müslüman oldular, çoğu ülkelerinde bulunan putları yaktırdı, yıktırdı, gizlice Kur'an öğrenmeye gerek kalmadı. Birçok yere Kur'an müellimleri, muallimleri gitti, öğretmenleri gitti. O yıl unutmamamız gereken bir durum daha oldu. Abdullah bin Übey bin Selul, kimdi o münafıkların reisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Aziz şahsiyetini sözde nazardan düşürmek, İslam'ın ilerlemesine engel olmak için çalışanlardan bir tanesiydi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle tüm teşebbüsleri boşa çıktı. Başında bulunduğu bir şebeke vardı, kötülük şebekesi. Haklarında ayeti kerimeler indi, hatta münafikun adında özel bir sure dahi indi. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara karşı hep dikkatli davranır, hal ve hareketlerini kontrol ederdi. İşte İslam camiasının birliğini bozmak için her fırsatı kullanan bu kişi Hicret'in 9. senesi Zilkade ayında öldü. Abdullah bin Übey münafıkların reisiyken oğlu Abdullah ise Radiyallahu an son derece samimi bir Müslümandı. Bu ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Allahu Teala'nın kudretiydi. Bir tanesi münafıkların reisi, bir tanesi mücahit bir Müslüman. Babasının ölümü üzerine Abdullah Radiyallahu an üzgün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına çıktı. Ya Resulallah, gömleğini bana versen de Babamı onunla kefenlesem. Ne olur dedi bir de. Onun namazını kılsanız istiğfarda bulunsanız. Garip ki bakın hayatı boyunca İslamiyet aleyhinde planların tasavvuru ve tahakkukuyla meşgul olan bu adamın kefenlenmesi için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtından gömleğini çıkardı. Hazreti Abdullah'a verdi radiyallahu anh. Cenaze hazırlandı. Lütfen buraya dikkat buyurun. Cenaze hazırlandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldıracak. Ben kıldırayım dedi. Çok ısrar edince Abdullah radıyallahu an. Cenaze hazır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam namazı kılmaya kalkarken Hazreti Ömer radıyallahu an yavaşça "Ya Resulullah" dedi. "Allah sizi münafıklar üzere namaz kılmaktan Neh yetmedi mi? Tebessüm etti Efendimiz. Ben istiğfar etmek veya etmemekte serbest bırakılmıştım. Ben de tercihimi yaptım. Allahu Teala, Habibim, bu münafıklara sen ister istiğfar et, istersen istiğfar etme. Eğer onlar için yetmiş defa istiğfar etsen, Allah onları asla affetmeyecektir buyurmuştur dedi. Sonra, Cenaze namazını kıldı ve kabri başına kadar da gitti. Çok fazla bir vakit geçmemişti ki bir ayet indi. Münafıkların ölüleri hakkında Allahu Teala'nın bir kesin emri vardı. Tevbe Suresi'nin 84. ayeti. Münafıklardan ölen hiçbir kimse üzerine hiçbir zaman namaz kılma. ''Kabri başında gömülürken veya ziyaret için durma.'' Çünkü onlar Allah'ı ve Resulü'nü tanımadılar ve fasık olarak can verdiler. Bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir münafığın cenaze namazını kılmadı, kabrinin başında da durmadı. Tabi her adımında bir hikmet var. Onun etrafında toplanmış olan Müslümanların samimi iman etmelerini temin etmesi gerekiyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gömleğini niçin verdiniz? Cenaze namazını niçin kıldınız efendim dedikleri zaman gömleğim ve onun üzerine kıldığım namazım kendisini Rabbimden gelecek azaptan kurtaramayacaktır. Fakat ben bu sayede onun kavminden bin kişinin Müslüman olmasını umuyorum demişti. Gerçekten de Abdullah bin Übey'e bu derece güzel davranmasını gören bin kişi o cenaze töreninden sonra Müslüman oldu. Bunu da sizlerle paylaşalım. Hac 9. yılda Fars kalındı. Ayetle beraber. Sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu an Hac emirliğine tayin edildi. Ne demek bu? Müslümanlara hac ettirecek, hac yapma usulünü öğretecekti. Kendisi de Ebubekir radıyallahu anh'dan bahsediyorum. Hac yapmak üzere hazır bulunan 300 Müslümanla Medine'den yola çıktı. Hazreti Ali radıyallahu anh arkasından gitti. Medine Mekke'ye vardılar. Efendim orada da tavaflarını yaptılar. Umrelerini yaptılar. Efendim geri döndüler. Dokuzuncu senede bu şekilde devam etti ve geldik onuncu seneye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biricik oğlu Kasım ve Abdullah'ı henüz Mekke'deyken daha bebek yaşta ebedi aleme uğurlamıştı. Onların bu vaziyetlerinden sonra elbette tesür duydu kalbi. Fakat Hazreti Mariye'den İbrahim'in dünyaya gelişi onu bir derece teselli ediyordu lakin Allahu Teala'nın takdiri oğlu İbrahim de Hicret'in 10. yılında Rebiülevvel Velay'ın 10. efendim gününde vefat etti. Hemen o durumu da anlatalım. Hasta oğlu İbrahim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hastalıktan yatan nur topu oğlunun gözlerinde eski parlaklığı ve hareketli bakışları göremiyordu. Bir anda sessiz, sakin, dünyadan küsmüş gibi duruyor yatağında. Efendimiz kucağında tuttuğu sevgili oğlunun yavaş yavaş kayan gözlerine baktı. Şunları buyurdu. Allah'ın takdirine karşı elden, ne gelir ey İbrahim? Az sonra o küçücük yavru fani dünyaya gözlerini yumdu. Bu esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözlerinden yine yaşlar boşandı. Bunu gören bir sahabe, ''Efendim siz de mi ağlıyorsunuz? Böyle ağlamaktan halkı siz menetmediniz mi? Yani yasaklamadınız mı?'' deyince... Ben size günah ve ahmaklığın ifadesi olan iki ağlayış ve bağırmayı yasakladım. Nimete kavuşulduğu sıradaki eğlence, oyun bağırışından ve musibet ve felaket sırasındaki bağırışla yüz gözü tırmalamak, üst baş yırtmaktan sizi yasakladım. Benim bu ağlamam şefkatin eseridir, acımaktan ibarettir, merhamet etmeyene. Merhamet edilmez buyurdu. Sonra buyurdu ki, Göz yaş döker. Yani ağlıyordu. Göz yaş döker, Kalp tesür duyar, Yani üzülür. Lakin biz, Yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. Sonra da yavrusuna tekrar baktı. Vallahi ey İbrahim, Senin ayrılığın, Bizi fazlasıyla mahzun etti. Sonra ne dedi biliyor musunuz? Ey da dedi karşısındaki dağa baktılar. Eğer bendeki üzüntü sende olsaydı ey da muhakkak yıkılmış gitmiştin. Fakat biz Allah'ın bize emrettiğini söyleriz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlunun İbrahim'in ölümüyle çocuklarından sadece kızı Fatıma annemiz radiyallahu anha hayatta kaldı. Bu hikmetli bir mevzuydu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miladi 631 Rebiyül evvel ayında Halid radiyallahu anı 400 mücahitle Yemen civarındaki Necran'da oturan Haris bin Kâboğullarına gönderdi. Onları 3 gün İslam'a davet edecekti. İcabet ederlerse gereken yapılacak. Eğer karşı çıkarlarsa savaşacaktı. Halid radıyallahu an Necran'a gitti. Birkaç taraftan süvari elçiler gönderdi. Haris bin Ka'be oğullarını gün üst üste davet etti. Onlar da Müslüman oldu. Bunun üzerine Halid radıyallahu an İslam'ı öğretmek üzere aralarında bir müddet kaldı. Sonra da durumu efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Ne yapmam gerekiyor? Cevapta da Halid bin Velid'in Beni Haris heyetiyle Medine'ye gelmesi aktarıldı. Onlar da geldi. Onlar da zaten Müslüman olmuşlardı. Efendim Bir vali tayin edildi. Elçiler Medine'de kaldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara verdiği hediyelerle döndüler. Çok meşhur bir kabileydi. Onlar da Müslüman oldu. Ve VEDA hutbesi zamanı. Tarih, Zilhicce ayının dördü, pazar günü, sabahın erken saatleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, etraftan gelenlerin de katılmasıyla, yüz bini aşan Müslüman hacılarla, Mekke'ye geçti. Say görevi yapıldı. Mineye gidildi. Mina'dan sonra, Arafatta Allahu Teala'ya Hamd ve Sena'dan sonra özel olarak o sırada hazır bulunan 120 bin sahabe'ye genel olarak da size bize ona tüm Müslümanlara değişmez eskimez ölçüler ihtiva eden veda hutbesini okudu. Biz de paylaşalım mı? Ey insanlar.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 her türlü tecavüzden korunmuştur asabım yarın Rabbinize kavuşacaksınız bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak mesul olacaksınız sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin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 Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile yuvasını, sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseyi evinize, almaz almaması ve çiğnetmemeleridir. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz herhangi bir kimseyi evinize alırlarsa, onları hafifçe dövüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki, ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinizin herhangi bir hakkına tecavüz,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 Arap olmayana takvadan başka bir üstünlüğü yoktur. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Allah'ın elçiliğini ifa ettin. Vazifeni yerine getirdin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şahadet ederiz. Bunun üzerine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 Öyle ve ikindi namazları beraber kılındı. Arafat'tan Müzdelifeye, Müzdelifeden de Mina'ya geçildi. Sonra kurban kesildi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin saçının ön kısmı tıraş edildiği sırada Hazreti Halit radıyallahu an Ya Resulallah Alnının üzerindeki saçtan bana verir misin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isteğini kabul etti ve kendisine saçının ön kısmından birkaç tel verip hayatında devamlı muzaffer olması için dua etti. Halit radıyallahu an o mübarek saçları aldığı gözüne sürdü sonra da başındaki külahın önüne yerleştirdi. Gerçekten de Halit Radıyallahu an her harpten muzaffer çıktı. Zaten kendi de ne demişti? Ben onu hangi tarafa yönelttimse orası Allahu Teala'nın izniyle fetholundu. Zilhiccenin 14'ü çarşamba günü Resul-i Kibriya Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz sabah namazından önce Beytullah'a tavaf için gidileceğini asabı kirama ilan etti. Sonra da gitti, veda tavafı yaptı. Veda tavafından sonra Müslümanlarla beraber Medine'ye doğru yola çıktılar. Gadirhum vadisinde konakladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kıldırdı. Ondan sonra da Medine'ye vardılar. Medine'ye varıldığında üç defa tekbir getirdiler. Sonra da adetleri olan duayı yaptılar. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir. Şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Bütün hamdler de O'na mahsustur. Sonra Medine'ye gelince Mescid-i Şerif'e vardılar. İki rekat namaz kıldıktan sonra hanelerine döndüler bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk ve son haccıydı ardından veda haccı bittikten sonra iki olay yaşandı Esvedi Ansi ve Müseylime Kezzap ikisi peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktı İrtidat ettikten sonra Müseylim'e peygamberimize ortak olduğunu iddia etti, yaymaya başladı. Birçok kimseyi maalesef kandırdı ve etrafında topladı. Uydurduğu laflar vardı, bana ayetler iniyor diyordu. Mesela o uydurduğu laflardan bir tanesi, ayet olarak söylediklerinden bir tanesi şuydu. Fil nedir? Filin ne olduğunu sana ne bildirdi? Onun hurma lifinden... İp gibi kuyruğu ve uzun hortumu vardır. Bu Rabbimizin yarattıklarından azıcığıdır. Müseylime'yi gülünç duruma sokan şey başka bir sözdü. Ey kurba kızı kurba, ne diye naknak vakvak edip duruyorsun? Üstün suda, altın balçıkta, sen ne suyu bulandırabilirsin, ne içine mani olabilirsin diye bir şeyler yazmış. İşte bu okuduklarım sekiz tane sözünden ikisiydi. Dolayısıyla bu sözlerin Allah tarafından kendisine gönderildiğini söylüyor, kılık kıyafette de tam bir Müslüman gibi görünüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderdi. Onun hakkından gelin diye, Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ebediyet alemine göçtükten sonra Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh efendim e, vahşi radıyallahu an tarafından onu öldürtmüş oldu. Ve geldik hicretin 11. yılına. Safer ayının 26'sı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalanmasına bir gün var. Bir gün sonra ağır bir hastalığa tutuluyor lakin gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Bizans İslam devleti için en büyük tehlikeyine. O gün sefer için hazırlanmalarını emretti. Hedef belli. Bizanslılarla yani Rumlarla savaşılacak. Emri duyan Müslümanlar evlerine dağıldılar, hemen hazırlanmaya başladılar. Ertesi gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok genç olan Üsame bin Zeyd hazretlerini çağırdı. Seni hazırlanan ordu üzerine komutan tayin ediyorum. Süratle harekete geç. Babanı şehit edenler üzerine yürü. Allah sana zafer ihsan ederse orada fazla durma geri dön dedi. Lakin bu emri verdikten bir gün sonra aniden hastalandı. Fakat cihat için yola çıkacak ordunun hazırlığından vazgeçmedi. Bir gün sonra perşembe günü bizzat kendi eliyle sancığı... ...Üsame radıyallahu anh'a verdi, dua etti. Ve fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin... ...bu fani dünyayı terk edeceği gün saat yaklaşıyor. Bir gece yarısı... Ansızın hani saadetinden çıktı Hz Ayşe radıyallahu anha validemiz. Ya Resulallah dedi, nereye gidiyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Baki kabristanında metfun bulunan ehlim için istiğfar etmek üzere emir aldım. Oraya gidiyorum buyurdu. Oraya gittiler. Uzun uzun dua ettiler. Sonra Ebu Müveyhibe dönerek, yakında ebedi aleme gideceğini baki hakikinin cemaliyle müşerref olacağını şöylece ifade buyurdular Ey Ebu Müveyhip dünya hazinelerinin anahtarlarıyla ahiret nimetlerini seçme hususunda serbest bırakıldım ben de ahiret nimetlerini tercih ettim Bu sözleri duyan Ebu Müveyhip Ağlamaya başladı. Uhud şehitleri içinde dua ve istiğfarda bulunması, Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem emredilmişti. Uhud'a da gitti. Orada uzun uzun dua etti. Oradan döner dönmez, mescidi i Saadet'e vardı. Minber'e çıktı. Müslümanlara konuştu. Ben, sizin Kevser havuzunuza ilk kavuşanınız,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 ''Siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum.'' buyurdu. Çok hastaydı. Hazreti Meymune annemizin evindeydi. Hasta olmasına rağmen ailesinin hakkına son derece riayet ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ateşi birden yükseldi. Davet ettiği bütün hanımları etrafında üzüntülü, kederli duruyorlar. Yarın hanginizin evine gideyim dedi. Birkaç kez tekrarladı, hiçbir hanımından cevap gelmedi. Bu soruyu sormasındaki maksadı hastalık günlerini Hazreti Ayşe annemizin evinde geçirmeyi istemiş olmasındandı. Hanımları ferasetleriyle bu mevzuyu anladılar. İttifakla Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemizin evinde kalmasını uygun gördüler ve oraya gitti. Şöyle anlatıyor Ayşe annemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o hasta olduğu ve evlerine geçtikleri andaki durumunu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eve geldiği sırada, başımda bir ağrı belirmişti. Ağrının şiddetinden, ''Vay başım! Vay başım!'' dedim. Söylendim. Bunu duyunca, ''Ne ehemmiyeti var! Neden üzülüyorsun? Eğer benden evvel dünyadan göçüp gidersen, seni teçhiz ve tekfin eder, namazını da kılarım.'' diye konuştu. Ben de, ''Siz benim, Ölümümü mü istiyorsunuz deyince Peygamberimizin latife yaptığını birden anlamayıp böyle konuştum diyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o hasta halinde yaptığı latifeyi şu ciddi sözlerle bağladı. Ey Ayşe, senin başının ağrısı geçer gider. Asıl baş ağrısı benim başımın ağrısıdır. Artık Ondan kurtulmak çok zor. Hastalığın şiddeti, ateşin yüksekliği sebebiyle... ...Efendimiz yatağında bile rahat edemiyor. Bir o tarafa, bir bu tarafa dönüyor. Başucunda bulunanlar... Ya Resulallah, eğer bizden birisi... ...bu derece ızdırap çektiğini görseydi... ...muhakkak bizi tekdir ederdin deyince... Benim hastalığım bildiğiniz gibi değil. Oldukça zordur. Allahu Teala salih ve mümin kullarını bela'nın, hastalığın ve musibetin en şiddetlilerine muptela eder. Fakat o bela, o musibet ve o hastalık vasıtasıyla o mümin salih kulunun derecesini yükseltir, günahlarını yok eder. Şöyle anlatıyorlar, Abdullah İbni Mesud radıyallahu an. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığında, vücudu hummanın hararetinden, şiddetli sarsıldığı sırada huzuruna gitmiştim. Ya Resulallah, humma hararetinden çok ızdırap çekiyorsunuz. Bu hummanın iki kat ızdırabı var. Elbette sizin için, ''İki kat ecri ve mükafatı vardır.'' dedim. ''Evet.'' diyerek beni tasdik etti. Sonra da şöyle buyurdu. ''Hastalığa tutulan hiçbir Müslüman yoktur ki, Allahu Teala onun hata ve günahlarını, ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökmesin.'' Bir başka sahabi geldi. Ben dedi böyle bir sıtma görmedim. Şöyle buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bizim hastalığımız herkesten daha şiddetli daha çok olur. Fakat bunun mukabilinde kazandığımız sevap ve mükafat da o nisbette fazla olur. Biraz düşünelim mi? Bir peygamber ki peygamberlerin de en üstünü... Sallallahu aleyhi ve sellem, o dahi ölüm anında, gerçek sahibine kavuşacağı sırada bu olayları yaşıyor, hastalanıyor, baş ağrısı çekiyor, ateşi yükseliyor. Bundan biraz ibret almamız, kendi hastalığımızda, kendi dertlerimizde düşünmemiz gerekmiyor mu? rebül Velayının ayının 8'i, Perşembe günü. En şiddetli anlar hastalığının. Birçok zat evin içinde. Kağıt kalem istedi. Size bir yazı yazayım da, bundan sonra hiçbir zaman yolunuzu şaşırmayın. Hazreti Ömer radiyallahu an Efendimiz'e hastalığı baskın gelmiştir. ''Yanımızda Kur'an var, Allah'ın kitabı bize yeter, rahatsız olmayın.'' dedi. Yani kağıt kalem getirip getirmemekte tereddüt ettiler. Bazıları Hz. Ömer radiyallahu anh'ın sözlerini doğruladı, kimisi de kağıt kalemin getirilmesini istiyordu. Efendimiz aleyhisselam bu olayı fark edince, ''Yanımdan kalkınız, yanımda münakaşa gürültü olmaz.'' beni kendi halime bırakınız buyurdu. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yazdırmayı arzu ettiği şey yazılmadı. Sonraki gün hastalığının yavaş yavaş hafiflediği görüldü. Bir ara soğuk su getirilmesini istedi. ...getirilen su mübarek vücutlarına döküldü. Sonra, yavaşça doğruldu. Ashabı kirama hitaben, ''Ey insanlar! Duydum ki, vefat edeceğimi düşünüp telaş ediyormuşsunuz. Hangi peygamber ümmeti içinde ebedi kaldı ki ben de kalayım? Bileseniz ki, ben yakında Rabbime kavuşacağım.'' ona siz de kavuşacaksınız. Ey insar! İlk muhacirlere iyilik etmenizi size tavsiye ederim. Ey muhacirler! Siz de ensara iyilikte bulunmanızı tavsiye ederim size de. Onlar size yardımda bulundular. Ey insanlar! Her şey Cenab-ı Hakk'ın ezeli iradesi dairesinde olur. Allahu Teala'nın... Kaza ve kaderine galebe etmek sevdasına kapılmayın. Çünkü mağlup olursunuz. Ey insanlar! Bilmelisiniz ki günah işlemek, nimet ve kısmetlerin değişmesine sebep olur. İnsanların ekserisi salih olursa, onların amirleri, idarecileri de adil olur. Bu hitabesinden sonra evine gitti ve yatağına yattı. Müslümanlarla helalleşti. Vakit artık yaklaşıyordu. Bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mescide açılan kapıları kapatınız, sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın buyurdu. Emir gereği, Mescid-i Şerif'in çevresindeki evlerin kapısı, Hz. Ebu Bekir radiyallahu anın dışında kapatıldı. Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına üç gün kala hastalığı birden ağırlaştı. Bu sebeple artık Mescid-i Şerif'e çıkamaz oldu. O zaman Ebu Bekir'e söyleyiniz. İnsanlara namaz kıldırsın diye emir vererek imamlığı Hazreti Ebu Bekir anh'a bıraktı. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu an müslümanlara o sırada namaz kıldırıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini biraz iyi hissetmiş olacak ki Allahu Teala'nın yardımıyla yavaş yavaş Mescid-i Şerif'e çıktı. Hazreti Ebubekir radyallahu an efendimizin gelmekte olduğunu anlayınca Namazda geri çekilmek istedi. Efendimiz Aleyhisselam işaret ettiler yerinde durması için. Sonra Hazreti Ebubekir Radıyallahu an'ın yanına oturtulmasını emir buyurdu. Hazreti Ebubekir Radıyallahu an'ın sol tarafına götürüp oturttular. Ebubekir Radıyallahu an ayakta oturmuş olan efendimize tabi oldu. Müslümanlara kıldırdığı Son namaz buydu. Rebü'l-Evvelay'ın 10'u Cumartesi Cebrail Aleyhisselam geldi. Hal hatır sordu. Yüce Allah sana ikram olarak beni gönderdi. Sana soracağı şeyi senden çok daha iyi bildiği halde, kendini nasıl buluyorsun diye soruyor. Rabbi Rahimine kavuşmanın hasretini yüreğinde duyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Cebrail, kendimi baygın ve sıkıntılı bir halde görüyorum." dedi. Rebiu'levvel ayının 11'i, pazar günü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağında şiddetli ateşler içinde. Yanında hanımları var, başucunda Ayşe radiyallahu anha annemiz Bu sırada Üsame radiyallahu an geldi Ordugahtan gelmişti Efendimiz dalgın yatıyor Yerinden kımıldayacak hali yok Üsame radiyallahu an Mübarek ellerini ve Başını öptü İçi hüzün ve keder doluydu Azami hürmet içinde Kainatın efendisinin Karşısında ayakta durdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey söylemedi. Sadece ellerini göğe kaldırdı ve onun üzerine sürdü. Ona dua ettiği anlaşılıyordu. Sonra Üsame an anh yine doğruca bu duayı aldıktan sonra ordunun başına döndü. Aynı gün yine Cebrail aleyhisselam geldi. Bu esnada Yemen'de peygamberlik dava eden, Esvedül Ansi'nin idam olunduğu haber verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bu haberi ashab-ı kirama bildirdi. Ve pazartesi günü geldi. Hayatında, çok önemli olayların olduğu yine bir pazartesiydi. Yine, Yine, Böyle bir pazartesi gününde mübarek gözlerini açmıştı. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı hafifleyip kendine gelmişti. O sırada ashab-ı kiram saf bağladı. Hazreti Ebu Bekir anh'ın arkasında sabah namazını kılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nurani manzarayı görmekle son derece mutlu oldu. Tebessüm etti kendisi de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a uyarak namazını eda etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aralarında tebessüm ederken gören sahabeler çok mutlu oldu. Sonra tekrar evine geçti. Son gün o pazartesi günü Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Ey insanlar!" buyurdu. Karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Ey insanlar! Siz bana karşı hiçbir şeyle delil bulamazsınız. Zira ben, ancak Allah'ın kitabı Kur'an'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını da haram kıldım. Ey kızım Fatıma! Ey halam Safiye! Allah katında makbul olacak ameller işleyin. Bana güvenmeyin. Çünkü ben... Sizi Allah'ın azabından kurtaramam. Ve Hazreti Fatıma radiyallahu anha, tek evladı hayatta olan. Hastalığının son gününde bir ara biricik kızı, güzel ahlak ve zerafet timsali Hazreti Fatıma annemizi yanına çağırdı. Sol tarafını oturttu, ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma radiyallahu anha annemizi birden bir hüzün ve keder kapladı. Sel gibi gözyaşları boşanmaya başladı. Sonra yine Güzide kızına gizlice bir şey daha söyledi. Birkaç dakika önce gözyaşlarına boğulan kızı Fatıma radiyallahu anha annemiz birden gülümsediler. O sırada orada bulunan Hazreti Ayşe radiyallahu anha, bunun sebebini sorunca şöyle anlattı. Önce bana pek yakında dünyadan ve benden ayrılacağını söyledi. Bunun için ağladım. Sonra da ailem içinde en evvel bana sen kavuşacaksın deyince buna da sevindim. Velayı'nın ayının 12'si pazartesi günü. Güneş batıya doğru kayıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek başı Hazreti Ayşe annemizin kucağında. Artık nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Dili Allahu Teala'yı zikretmekle meşgul. Allah beni refik alaya ulaştır, sürekli tekrar ediyor. Bu esnada bile, ümmetine irşatta bulunmaktan geri durmuyor. Namaz, namaz, namaza dikkat edin, buyuruyordu. Bir ara, Fatıma annemiz radyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bağrına bastı. Vay babamın çektiği ızdıraba diyerek gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teselli etti. Kızım, bugünden sonra baban hiçbir ızdırap çekmeyecektir. Sakın ağlama. Ben vefat ettiğim zaman inna lillah. Ve inna ileyhi raciun de. Ve vakit yaklaşıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu fani dünyada son dakikalarını yaşıyor. Cebrail aleyhisselam, bu sefer Azrail aleyhisselamla geldi. Efendimizin hal ve hatırını sordu sonra. Ölüm meleği Azrail içeri girmek için izninizi ister dedi. Efendimiz müsaade edince Azrail aleyhisselam içeri girdi. Efendimizin önünde oturdu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. yüce Allah senin her emrine itaat etmemi bana emretti. İstersen ruhunu alacağım, istersen sana bırakacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselama baktı. O da, ya Resulallah, Mele'ye ala seni beklemekte dedi. Bunun üzerine Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Azrail gel memuriyetine yerine getir.'' buyurdu. Mübarek başları Hz. Ayşe radiyallahu kucağında göğsüne dayalı. Yanında su kabı var. İki elini suya batırıp ıslak ellerinin mübarek yüzüne sürdü. Mübarek dudaklarından ''La ilahe illallah.'' Cümlesi döküldü. Sonra ellerini yüzünden kaldırdı, gözlerini evin tabanına dikti. Allah'ım, refik Ala cümlesine tekrarlaya tekrarlaya, 63 yaşındayken Allahu u Teala'ya koştu. Salat, selam sana ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler senden çok uzaktayız. Sadece sene olarak değil yaşayış olaraktı. Rabbimiz Celle Celaluhu ne güzel yarattı sizi. Bizim gibi acı çektiniz görüntü olarak. Bizim gibiydiniz. Ama siz iki cihan sultanı sallallahu aleyhi ve sellemdiniz. İnşallah ahirette sancağınızın altında gölgelenmek. Sizin yaşarken davanız neyse... O dava uğrunda bir ömür sürmek. Siz çocuklarınıza, hanımınıza nasıl bakıyor davranıyorsanız öyle bakmak ve davranmak. Nasıl cesursanız elbette sizin gibi olmasa da size benzeyerek o cesareti göstermek bize nasip olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bazı bölümleri aktarmaya çalıştığımız programın nihayetindeyiz. Ümidimiz odur ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlamak, birçok gereksiz meşgaleden bizim için daha önde yer alır. Ve son nefeste ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diye çene kapamamıza vesile olacak bir hayat süreriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İki cihan güneşi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin hayatı. 20. ve son bölümü dinlediniz. Değerli dinleyenlerimiz, programda bazı bölümleri Salih Suruç'un Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin hayatı isimli eserinden okuduk.